Peygamber, e bize ne getirdin, eğer getirdiğin haksa sana tabi olacağız, dedi, Hazreti Peygamber namazı kılınız, zekatı veriniz, kana kıtmayınız iyiliği emredip kötülüklerden sakındırınız, buyurdu, bunun üzerine Abduşer bunlar gerçekten güzel şeylerdir, o halde elini uzat da sana biat edeyim, dedi, Hazreti Peygamber onun ismini sordu, o da Abduşer olduğunu söyledi, bunun üzerine Hazreti Peygamber hayır, sen Harsın, dedi, Hazreti Peygamber, mektubuma bir cevap yazarak Kendisine biat eden Abduhayır ile bana gönderdi, ben de iman ettim.